1155 numaralı konu Enes ve Abdullah bin Ebi Evfa'nın Hazreti Peygamber'in kuşluk namazı hakkındaki rivayetleri Evet Resulullah'ı gördüm kuşluk namazını 6 rekat kılıyordu ben de o günden bugüne terk etmedim